بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكر على النعمة أمان لزوالها sözü tat Rasulullah'ı فيما قال ve necta Habibullah el Melik el Aziz el Çok aziz ve tek muhterem Müslümanlar. Nimetlere şükreleyen ayatını fikreleyen Mevlasını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 Gülerek ebedi hayata intikal. Şair ne diyordu? Veladetke ummukeyebne Adem ve Ve'nâsu hauleke yadhahkun şurura. Fahris ala amelin tekunu iza bakav fi yomi mawtika dahikan mesura. Ey Adem oğlu, dünyaya gelirken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 Karanlık rahimden, dar yerden çıkıp geldiği halde, ışığa, kolaylığa, geniş dünyaya geldiği halde, hep doğan çocuk ağlıyor. Şahit buna işaret ediyor. Annen seni doğurdu, sen ağlıyordun. Etrafındakiler gülüyor, seviniyorlardı. Dikkatinizi çekiyorum. Fahris ala amel'in takun ida beko fi yom <gülüyor> mautika zahikan masura. Öyle amele mübaharet Öyle güzel işler yap. Öyle yüksek huylarla ömür geçir ki sen ölürken artık gülesin etrafılar oğlum. Ya insanın hayatın devlet meması. Rüştünden itibaren, aklı başına geldiğinden itibaren, düşünür yaşa eriştiği andan itibaren insan gerçek manada insan olmak için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 Fahri kainat, son sözleriyle böyle diyordu. Allah'ın mağfirliği <gülüyor> ve rahmi Ya Rabbi, benim mazum insan, günahsız insan, hatasız insan. Evet, de, ziller ve sehif. Sırf kul ve peşler olanlarla bir zelledi sehif vermiştir. Kusursuz kim diye sorulduğu zaman bir tek zatı akdes atla gelir. Allahu Zülcelal yaptığında ettiğinde işlediğinde eylediğinde takdir ettiğinde ve yarattığında kusursuz bir tek varlık Allahu Celal ve Kemal Hazretleri hayret mi hayret ilmin dini irfanın dini kemalin dini adaletin dini, insanlığın dini, iffetin dini, namusun dini, vatan, bayrak ve sancak sevgisinin dini, Allah ve Rasulünün sevgisinin dini ve 1400 küsur senedir dünya hakimiyeti neşesinde varlığını, nurunu, feyzini, bereketini göstermiş muazzam İslam dini <gülüyor> koca Yah Yahudi Kokmuş vicdanlı herif Beyni kurt yemiş Zavallı mahluk Türkiye'ye İslam'ın Gelmesine mani Olmak gerekirdi. diyor Yahu Türkiye'den İslam Ayrılmış değil ki ha, Hocam Müslümanlar Daima idare edilen Köle sıfatında Yaşayanlar olacak Mutlu azınlık onların tepesinde kişlemeye Devam edecek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 mümkün olduğu kadar sabrın derinliklerine doğru ineceğiz ve sabrın derinlere Kur'an-ı Kerim'den müjdeler getireceğiz. Biz bugün şükür bahsini konuşup bundan sonra inşallah Teala mavzu değiştireceğiz. Muhterem Müslümanlar, imanın birinci yarısı sabır, ikinci yarısı ise şükür. Ve in نِيمَةَ اللّٰهِ لَحْتُوا <آي> işaret edildiği gibi sonsuz ve nihayetsiz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 İlmin çoğalsın, azalmasın. Kemal sahibinin kemalatında her gün biraz daha ileriye gitsin. Ve hakedâ ve hakedâ. Mücahit cephede cihadında muvaffak olmak için daima dur ve niyaz eder. Bütün bu çizgiler ve noktalarda zafere erebilmek için büyük bir tavsiye muhterem tamam içinde bulunduğumuz nimete şükredeceğiz. Allahu Cellel Zeval'den koruyacak ve artıracak şükürler nimetimizi. Bakınız Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri açıkça işaret ediyor. <messizlik> Eşşükru ale'n nî'am emânun li zevaliha. Nimet üzerine şükür zevalinden emin kılar. Kapı Camii'nin muhterem Cemaati, müjdeliyorum. İçindeki nimetiniz daima artsın, eksilmesin kıyamet sabahına kadar. İstiyor musunuz? Esşükrü alennime emanun lizevalihe. Geçen dersimizde ve iki derste hatta Ayet Celle'yi okuduk. Cenab-ı Hak zatına kasem ederek buyuruyor ki le'in şekertüm le'eziden nekum. Eğer siz şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar Buna şöyle nas içerisinden misal verir gibi Hz. Musa'dan bir misal vereceğim bakınız. Nimetin artışında çok açık olarak misal. Cenab-ı Halik-i Musa Aleyhisselam'a ne var? Her mahallede bir yarı koyuyorlar. Onlara otuz seneler var. On beş senesinde onlara fakirlik vereceğim. Kendilerine sor. Gençliklerinde ne istiyorlar bunu?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 Ya Musa ben diyor, bir hanımımla istişare edeyim diyor. Evde cimrak çıkmasın diyor. İki aklı birleştirelim, bir karar verelim bu işe diyor. Güzel bir şey değil mi? Muhterem sonalar. İstişare ediyorlar. Hanım diyor ki evveler zenginlik isteyelim efendim. Erkek diyor hatun, iftiharlıkta zenginlik ve imkan çok daha iyi olur. evveler yokluk Gençlikte nasıl olsa geçer. İhtiyarlık olsun. Hatun ısrar ediyor muhterem Demek ki hatunların bastırması sadece bu devrin işi değil muhterem Ezelden beri Ha hocam ben tarihte okumuş adamım böyle pek cemaat olarak bir de boş görmeyin. Hazreti Adem'e bir bastırdı da budayı ağacından yediler ya. Yani ta insanlık tarihinin başladığı günden beri ne hikmetse. Hanımın dediği üzerinde karar kılıyorlar. Başka çare yok. Hz. Musa Aleyhisselam'a ya Musa evvelen zenginlik versin 15 sene. Sonra başımıza geleni çekeriz diyor aile reisi olan zat. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri değişik sebepler halk edip bunların nimetini veriyor. Zorluk var mı? وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ aziz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 bütün bunlara şükrederek yalvaralım. Ya Rabbi bizi bu alıştığımız nimetlerden mahrum etme diye barikahı meclî uluhiyete her gün yeni dilekçeler sunalım ki mahrumiyet insanoğluna çok ağır geliyor muhtemelen. Gördüğün şeyde mahrum olan. <gülüyor> ya. Biz ne büyük bir yetiştir Arap. Gördüğün şey mahrum olan iyice inatik şeylerdi muhtemelen sunalım. Kutlanmıyor bir, bir, bir taraftan bir taraftan Tuna boyları Moskova surları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 15 sene içerisinde verdiğim nimetlerime şükrettiler. Ben de ezeli olarak ve ebedi zatı aklısına kasem ederek "Le inşekertum le Eğer şükrederseniz nimetlerinizi artırırım diye. Muhterem karı koca o istişare anında ilk 15 sene istiyoruz ama Yediğimizden yedireceğiz, giydiğimizden giydireceğiz diye karar vermişler. 15 sene böyle yapmışlar. 30. sene daha zenginler, bu var. 30. sene daha zenginler. Ben şimdi Konyalı kardeşlerime, beni dinleyenlere diyorum ki, kalbi nimetler, ruhi nimetler, imani ve İslamî nimetler, dünya nimetleri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 Vallahi kolaylık var. Zorluğu çıkaran biziz. Bakın yemin ediyorum size. Vallahi kolaylık var. Alemlerin yüce Rabbi Erhamur Bil Bilmü'minîn Errufur Rahim. Müminlere karşı, inananlara karşı, şükredenlere karşı şiddet ve sahibi, hudutsuz rahmet sahibi.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 nimetinin sofrası arz yüzleri. Muhtelahüm mümkün. Huvellezî ce'al lekum uz arza zelûlen, femşû fi menâkibihe ve külûn <gülüyor> min rizbi. Allah arzı ayağınızın altına döşedi diyor. O Allah ki kainatı arzı, Müslümanlar kadrimizi bilebiliyor muyuz? Bütün varlık ayağımızın altına bize hizmet için Ya, Geceler ve gündüzler emrimize musakhar. Rüzgarlar, bulutlar ve yağmurlar emrimize musakhar. Yani bizim için muhterem şumalar, Bizim için doğup batıyor bu alemlerdeki olan bütün cilveler. Nimetinin sofrası arz üzeri. Yiyiniz istediğiniz kadar sadece şükreden kullar olmuz. Devletinin katrası, devletinin katrası, bahri mühi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 Ebru bado, mehu kurchidu felat derkaren. Tatunani be kafariyu be ahlet ne kuri. ferman berdar. şartı insaf ne başet ki ferman ne beri. Bak diyor, bak diyor mümin kardeşim. Ben de kapı caminin cemaatine diyorum. Olduğu gibi sizlere sesleniyorum. Bakınız şu kainata. Ebru, Badu, Hursi, Du, Felat derkaren, Bulutlar, Rüzgarlar, Güneşler, Aylar devamlı olarak hizmet görüyorlar. <gülüyor> Tahtunani, <tâ> Bekefari, Be Gafletmek ne kuri? Ta ki sen bir rız kazanıp da saliha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 seni mahrum eden yoksa eğer, değil mi muhterem Müslümanlar? Ya. Düşünmeye davet ediyorum. Cezayirdeki çilekeş insanlar, Bosna Hersek'te tavanları yıkılmış, duvarları üzerlerine göçmüş inleyen kişiler. Çileksinde her an bir uzun olasılığı, tavanın üstesinden korkan mülahidlerden bir kereş. Kanyan da ateşli, birbiri öldürür. İnsan, morak imzaman kardeşlerle bir hak eder hak eder. Kesinlerle ilerleyen Şimdi önüne önletelimse... ettiğimize, Cennet vatan, muhterem şunlar, cennet vatan, dört mevsimin icra edildiği baharı ayrı bir güzellik, yüzünde, yüzünde başka bir renk, kışında başka bir ahenk ve sohbet, da başka bir sıcaklık olan cennet vatan nimetleri taşarken, göşarken, mevla Müteal, bu nimetlerin tamamı, bu aylar ve güneşler hepsi size müsekkardır sofranıza oturup bir rahat yemek için. Ve selamet değil bugün. Yarınımızı Cenab-ı Hak muhafaza etsin muhterem şuan. Heme ezbehritu sergeçte bu ferman berdar. <gülüyor> Heme ezbehritu sergeçte bu ferman berdar. Şartı insaf. Ne bahşet ferman ne beri. her şey Muhterem Müslümanlar. Sadiye öyle diyor. Her şey senin için. İnsanlık olmasa güneş niye doğacak? Muhterem Müslümanlar. İnsanlar olmasa yıldızlar niye göz tırpacak? İnsanlar olmasa ay geceleri niye aydınlatacak? Allah'ınızın aşkına diyorum. İnsanlar olmasaydı rüzgarlar niye esecek? Bulutlar niye şarıl şarıl rahmet dökecekti? Her şey...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 aramızda nankör insan diye veririz muhterem müslümanlar. Bir kara kahvenin ecdad sözü bu. Ecdad sözü bu. Bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var. Harda kışta sokakta kalsan, kapıdan bir arkadaşın çıkıp da gel evladım, şu sobanın başında oturursun. Hava akılınca gidersin demiş olsa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 baile saadeti veren, sıhhat ve afiyette yüzünü güldüren, elinden tutan Mevla'yın nimetlerini düşün. Mümin kardeşim, öyle olunca, öyle olunca şartı insaf ne bahşetti tüferman ne deri, insaf şartı değildir ki Rabbim emirlerini duymayasın ve ona karşı isyan edesin, Mevla'na karşı gecesin ve nimetlerine şükretmeyesin. Ağır bir şey muhterem Müslümanlar. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem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 Hemen yakını komşuna ve akrabasına ileriye doğru, merkezden muhite doğru geçiniz. Etrafından gördüğü nimet karşılığı teşekkür eden bir mümin olmak. Asağını eline veriverse, yolun bir kenarından öbür tarafına geçiriverse, ayakkabını çeviriverse, verse, sonra söyleyin muhterem Müslümanlar, لَا تَحْكَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْا اَمْ تَلْقَى bi بِوَشٍ تَلِيكٍ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 ne kadar tatlı. Hoca talebesine dua ediyor. Cenab-ı Hak iki tarafı affediyor. Talebe hocasına ihtiram ediyor. Arsasını verip ayakkabısını çeviriyor. Cenab-ı Hak iki tarafı da affediyor. <gülüyor> Böyle olunca, mütelem Müslümanlar, Müslüman denince akla gelen, melekleri imde, imrendiren tabiatta ulvi bir varlık, ilahi bir varlık. Müslüman, mü'min. Yahu hocam, sen hep böyle diyorsun. E bu adamlar Müslüman düşmanı. Ya efendim, hiç sormayın, hiç sormayın. Mümin, Müslüman, ehli Kur'an, ehli ilim, ehli tarif, efendim? ehli velayet, ehlullah. Böyle bu kelimeleri bir berekasından çoğaltınız sayınız muhterem Bu topraklar, bu topraklar milyarlar şehidin yattığı toprak muhterem Müslümanlar. Ben size bir latife de söyleyeyim de mavzu yumuşamış olsun muhterem Müslümanlar. Seneler evvel müstilim devresi. 66'lı 67'li seneler bana geldiler Konya'mızın uzak mahallelerinden birinde çeşme şadırvanı yaptırmışlar alnına bir yazı istiyoruz hocam dediler alnına bir yazı istiyoruz hocam dediler burası beş yıl ayırdı yolcular gelip yüreği yanık insanlar buradan su içecekler hem suyu içsinler hem bu yazıyı okusunlar serinleyip gitsinler Muhtemem o gün geceyi diri geçirdim, uyku yok. Acaba şu ibareyi mi versem, bu şiiri mi versem, şu ayet mualli versem, bu hadis-i şerifin manasını mı versem, o gece ayakta geçti, kütüphanedeki kitapların birçoğu indi, kaplı yerine kondu falan. Nihayet şöyle bir dört mısrağı Ali Ulvi kurucu abimizin Gümüştül ve Alevler kitabından aldım ve yazdım. O zamanki neşamin gereği muhterem Müslümanlar. Biraz da gençlik tabii. fark ediyor muhterem Müminler. Onun için gençler, gençlik nimetine şükrediniz ki ihtiyarlamayasınız. Tamam mı? İtenim kamsen tabla kamsin. Resulullah beş şeyden evvel beş şeyin kıymetini biliniz diyor. Müslümanlar Araya bu hadis i şerifi vereyim bakınız kısaca. Uzatmadan, tafsile geçmeden şevâbeke kâble herâmik ihtiyarlamazdan evvel gençliğinizin kıymetini bilin. Sıhâbeke kâble sakâmik hasta olmazdan evvel sıhhatli günlerinizin, ömürlerinizin kıymetini bilin. Ve gînâke kâble fakir fakir olmazdan evvel servetinizin kıymetini bilin.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 Safra keserinde taş var, kalbin biraz büyümüş, damarında biraz kanıklık var. Bu hekese ve hekese. Ne demek bu? Ey kulum! Artık ihtiyarlığa doğru yavaş yavaş yönelmiş durumdasın. Ölümü hatırla ve o müthiş güne hazır ol. Müslümanlar, az evvelde söyledim ya, gülerek ölmeye hazır mıyız? İnşaallahü Teala. İman ve aşk birleşti mi? Bütün zorları kolaylaştırır. Muhterem Müslümanlar, evet. <gülüyor> Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinden niyaz ediyoruz muhterem mimiler. Bizi akibet itibariyle çok hayırlı meşelere iletsin ve dualarımızı bu yönde kabul buyursun inşallah. Teala. Muhterem müminler, şükür nimetleri artırıyor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 borcumuzdur. Bir de etrafımızdaki kardeşlerimize daima teşekkür edeceğiz ki onlardan bize gelen dualar bizi arşa kadar yeşertecek inşallahu teala. Bir de muhterem Müslümanlar. Ve tehakküzü binimetillahi teala şükrün lehu Subhanahu ve teala. Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Muhterem ünliler, hadis-i şerif böyle devam ediyor. Ve tahaddüsü binimeti allah Teala, Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Yoktu, bizi yoktan var başlamak suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in misali burada. O birini hatırlayacağım inşallah allah Teala, dalgınlık oldu. Muhterem ünliler, Cenab-ı Hak Celle ve Ala hazretlerinin nimetini tahaddüsle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 ya muhteremimler, hani ben size söylüyorum ne devamlı çocuk gibi bize ağlar göz lazım. Aşk eri öyle diyor. Her seferinde mesnevi okuyorum. Şeshmi giryan yan bayedet çuntuflu kurt kem kurt an nan raki nan abidu kurt diyor. Ey mümin.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 gönüller o kadar katılaşmış ruhlar o kadar dünya çabuluna bürünmüş ki bir türlü kolay kolay ağlamıyor ya Geçen gün söylemiştim size Hazreti Ebubekir sırdayip ağlıyormuş bir gün Ya Ebubekir niye ağlıyorsun demişler Ağlamadığım anlar ağlamadığım günlere ağlıyorum diyor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 Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. <Gülüyor> Gözyaşı sadece rahmeti rahmanı coşturmuyor. Gören insanlarda coşturuyor muhterem Müslümanlar. Ben bazen böyle birini gördüm mü? Aa, ah, ben de öyle bir ağlayabilsem diyorum. Vallahi müminler. Vallahi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 ben de bu kardeşim gibi Rabbim için bir ağlayabilsem diyorum. Muhterem ümidler, Çünkü sivrisineğin başı kadar gözyaşı bir ömürlük hata ve günaha kefarettir diyor Fahri Ve aşk öyle diyor. Şemhur an nan raki nan abitü bürt.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 Daha çok kazanacak, daha çok toplayacak, daha çok serbest sahibi olacak, daha çok. Daha ileriye gidince tabi gazeteler, rantiyeciler falan diyorlar ya, hortum atıp da devlet hazinesini ve Müslümanların kanlı emenlere kadar varıyor mavzu muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak muhafaza bulursun. Yani illa da da. Ey Mevlana'mız, Mevlana'mız koca aşk eri öyle diyor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 mide boş, perhize riayet edersen ten afiyette diyor muhtemelen Müslümanlar. Ten afiyette. Yani perhizi bilirsen abur cubur yemezsen çünkü <gülüyor> el midetu beytüddâ vel, vel perhizi deva, vel himnetü deva. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar mide bütün perişanlık ve kargaşanın odasıdır. Kalp çalışmıyor. mideden. Damar sertliği var mideden. Tansiyon yüksekliği var mideden. İracede, i̇radede bir zaf var mideden ve hكذا ve hكذا. El mide tu beytu'd-da. Evet, vel mide tu reisü'd-dava. <gülüyor> Perhiz riayetle bütün davaların başıdır. Onun için mide ten durur. Mide boşsa eğer ten durur. Vücut sağlık ve afiyette. Eğer kese boşsa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 o salepetütn hatıp facisesi demiştim. Onu bir müsait zamanda anlatırım inşallahü teala muhterem müslümanlar. Yani her halükarda mümin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 Çığılığı basacak rikkat kalbiyeye yeri geldiği zaman elbette Allah'ın rahmetiyle neşelenmek hakkınızdır. Yoksa muhterem Müslümanlar eğer bir nesil, ya, muhterem Müslümanlar Konya gazetelerini bile okuyunuz Allah'ınızın aşkına ben günlük iki Türkiye gazetesi yani İstanbul gazetesi, Büyük gazete bir de Konya gazetesini günlük okuyorum. Tabi radyoda dinliyorum. Yoksa Erenköy'e çekilmişim de bu milletin halinden haberi olmayan bir insan ahiretlik bir adam olarak yaşadığımı zannetmeyin. Devinen yapraktan haberimin olmasını isterim ki bu necip milletin için onun kederi benim kederim, onun neşesi benim meşem olsun diye. Konya'da bile her gün felan falanı öldürdü, felan falanı katletti haberleri. Konya gazetelerine bakınız muhterem Müslümanlar. Konya. Hani Konya gibi Türkiye istiyoruz diyoruz. Esef de söyleyelim ki muhterem Müslümanlar gerçek bu. Ya muhterem Müslümanlar. 48 senedir kürsüdeyim.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 Gece ezanını okurlardı. Şimdi harameyn-i şerifeyinde, mescideyn-i şerifeyinde gene iki ezan devam ediyor biliyorsunuz. Tehettüt ezanı ve sabah namazı ezanı muhterem mümkünler. ezanını okuyor. Cenab-ı Bilal-i Habeşi, hücre-i saadetin önüne kadar geliyor. O gün sevki ilahi olacak Allahu Alem. Esselamu aleykum ya Resulallah. İzin var mı? Girebilir miyim ya Resulallah? Peygamber Efendimiz gel ya Bilal buyuruyorlar.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 Geçmiş ve geleceğiniz ne varsa yok ya olsa bile Sure-i de Kur'an ayetiyle Rabbin peşin affetti Muhammed'in buyuruyor. Sen ne mi alıyorsun siz de mi alıyorsunuz ya Resulallah? Muhterem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Mütebessim bir vecih, güneş gibi, ay gibi bir nur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 bana Cibril'in gönderdiği vahyini, ile Kur'an'ı indirdi. Beni İmamul Enbiya, Hatimü'l Rusul kıldı. Bütün enbiya'nın mühürü olarak bana ahir zaman peygamber olma şerefini bahşetti. Ve hakedze ve hakedze ve hakedze ve amma bi ni'met Rabbike fehaddis fehu asinga. Sonunda vekat enzelallahu alayya fi İnne fi halqi's semavati vel ardı ve ihtilafi'l leyli ven nehari Bu gece bana Cibril ile bu ayeti kerimeyi de gönderdi ve inzal buyurdu. İnne fi halqi's semavati vel ardı ve ihtilafi'l leyli ven nehari Ben şükür, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Muhterem müslümanlar, biri büyüklerden birine fakirliğinden şikayet ediyor. Şahrani elvar kutsiyesinden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 tutan el, istediğimizlere götüren ayak ve ondan sonra imanla dolu bir kalp, Rabbisine mütevessih bir ruh Cenab-ı Hak ise büyük nimetlerin içerisindeyiz. Rabbimiz mucidiyle amel nasip, mukadder bulursun inşallah Teala. İslam'ın nuruyla yaşayıp, İslam'ın nuru içerisinde Hacı ve hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimiz'in manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah ve Buyurun be kere kelime-i şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i tayyibe mücîb-i mübareke gülerek çene kapamalar nasib-i mukadder eyle. Hakkı hak bilip, bak, batılı batıl bilip, batıldan iştinab eyleye. Zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak ile Şeriatı, Zarray, Muhammed-i mustafa -i ve ittibalarımızı yevma mücdar Cennet vatanımız ve necid milletimizi belalar, musibetler, afetler, felaketler, facialar,